gider olduk dostumuza eremedik kastımıza namaz için üstümüze duranlara selam olsun demişti Yunus Emre güzel bir yer tertemiz gelmek isteyenler için eski şehir Ankara yolu üzerinde bir 40 45 kilometre kadar yol geliyorsunuz bakalım içeride Bizi neler bekliyor? İnşallah maneviyatı yüksek, ibretler alabileceğimiz bir gezi olur. İlk önce içeride bizi Yunus Emre Külliye Camii karşılıyor. Hemen yanında, daha önceden de kullanılmış, şimdi müze şeklinde yapıların olduğu bir alan var. Birazdan da inşallah türbeye geçeceğiz. Ve şöyle söylüyor. Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan. Var git yolunca yürü. Er yolu kalmaç değil. Dersin şeyhim aşk ile yalın ayak başaçık. açık. Er var dirlik dirlikmiş. Yalın ayak aç değil. Durmuş, Marifet söyler erene Yunus Emrem. Yol eriyle yoldadır. Yolsuza yoldaş değil, diyor. İlk girdiğimiz zaman türbeye, bu beyitler bizi karşılıyor. Şöyle geriden gördüğünüz zaman da, az önce bahsettiğim camiyi, şurada da, Mezarı, metfun bulunduğu yer var, şuradaki yazıyı da sizlerle paylaşalım, okuyayım, vakti olmayanlar için. İnşa edilen ikinci kabir yerinin, Yunus Emre Hazretlerini anma törenleri ve ziyaretgâh alanı olarak yetersiz olması sebebiyle üçüncü kabre devlet töreniyle nakledilmiş. Bu türbe, Selçuklu mimarisi özelliğiyle şöyle yapılmış, böyle yapılmış diyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir manzarası da var. Allah dostlarının kabirleri daha önceki ziyaretlerimizde de sizlerle paylaşmıştık. İzafi olabiliyor veya onun geçtiği yerler nerelerden yürüdüyse saygı icabı unutulmasın diye bazı türbeler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Tabi en doğrusunu Allah'u Teala bilir. Maksat zaten ölen bir insanla muhabbet etme imkanımız olmadığı gibi hem kendimiz için hem de metfun bulunan insan için dua etmek zaten bize yakışandır. Biz de faniyiz, Yunus Emre'ler de fani ve bunu bizden daha iyi bilenlerden. Bakın ne demiş mesela? Benim burada kararım yok. Ben buradan gitmeye geldim. Bezirganım, metahım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim eşim sevi için. Gönüller dost evi için. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş. Maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında... Ömrüm harcamaya geldim." diyor. Ne güzel insanlar gelmiş, geçmiş kardeşlerim. Devam edelim turumuza. Evet, hemen karşıdan görünüşü de bu şekilde. Sağda, solda beyitler var. Az önce sizlerle paylaşmaya çalıştığım bu tarafta ve bu tarafta beyitler var. Yürümeye devam edelim. Az önce size göstermiştik. Orada bir yazı da vardı. Çok fazla ziyaretçi olunca gerçek kabri burada. Buraya da ziyaretlerde daha geniş bir yer olduğu için oraya da mermerden bir şey yapmıştım. Hasılı şöyle size göstermeye çalışayım. Kendisinin kabri buradadır. Gelin hem tüm ölmüşlerimiz hem de Yunus Emre'nin o dizelerin yazarına bir Fatiha-i Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, daha evvel söylemiştim, iki tane yer var diye. Burada da yazıyor, yakınlarda, birazdan inşallah göstermeye çalışacağım bir tren yolu geçiyor buradan. O zamanlarda tren yolu bir hayli yakın olduğu için buraya, o birinci kabrin üzerine bir külliye yapılamamış. Çünkü hali hazırda tren yolu. Biraz daha geriye almışlar. Şurada yazıyor, 1947 senesinde kabri açılmış bir sandukaya konulmuş. İkinci türbe, az evvel gösterdiğim türbenin yapım bitinceye kadar aynı yerde muhafaza edilmiş. Sonra 1949 senesinde 60 metre doğudaki diğer yere nakledilmiş. Değerli kardeşlerim gerçekten temiz, güzel bir yer. Maşallah. Ee, neden bunu söylüyorum? İnsanın geçmişine bir saygı duyması değil mi? Ya kendine saygı duymasıdır. Burası da güzel bakılmış. Tebrik ediyorum. Buradaki görevli arkadaşlarımızı, sorumluları. Heh, o tren rayını da, tren yolunu da göstereyim. Bakın böyle geliyor. Böyle gidiyor. Daha evvel şu taraftaymış. Onu da söyleyeyim. Madem geldik, bir iki ayrıntılı bilgi de verelim. Şu tarafta. Şu tarafta böyle bir yerdeymişti. Sonra tren vesairesi olunca buraya geliyor. Burada da devlet erkanı vesairesi biraz daha kalabalık bir alan olduğu için buraya gelmiş. İşin özü bu dünya kimseye kalmaz demişti Yunus Emre. Allahu Teala rahmet buyursun. Derecesini Ali eylesin. Bizim halkımıza hak sevdasını anlatmaya çalışan nadile şahsiyetlerden bir tanesiydi. Yolunuz düşerse İnşallah siz de gelin. Evet. Bu da son olsun. Hemen o kabrin arkasında şöyle bir çeşme var kardeşlerim. Burada Yunus Emre yazıyor. Az önce göstermiştim ya size kabrini. Oradan böyle merdivenlerle iniyorsunuz. Burada bir çeşme akıyor. Çeşmenin çok güzel bir suyu da var. Onu da söyleyelim. Haydi. Beraber okuyalım. Hak'tan gelen şerbeti içtük elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtük elhamdülillah. Derüldük, pınar olduk. İrkildük, ırmağı olduk. Aktuk, denize dolduk. Taştuk elhamdülillah diyor. allah Teala şu akan su taneleri gibi Günahlarımızı da yaptığımız ibadetler hürmetine akıtsın ve bir daha bu günah yüküyle bizi doldurmasın. Doldurmayacak ameller işletsin. Amin. Allah'a emanet olun. Ziyarete Eskişehir'deki birlikteliğimizin Yunus Emre rahmetullahi aleyh ziyaretimizin nihayetindeyiz. Sabırla izlediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle bazı ayrıntılarla beraber videomuzun da sonuna gelelim.